378. konu, bin Mekke'de hapsedilmesi ve ölüm anında namaz kılması, Hubeyb benim evimde hapsedilmişti, bir gün elinde bir insan başı büyüklüğünde bir üzüm salkımı gördüm, halbuki o zaman dünyanın hiçbir yerinde, belki yaş üzüm yoktu, Hubey öldürüleceği zaman, bana bir ustura gönder ki, ölüm için onunla temizleneyim, dedi, ben çocuğa usturayı vererek, onu içerideki adama götür, ver, dedim, Çocuk usturayı götürdükten sonra ben kendi kendime, ne yaptın, vallahi adam çocuğu ustra ile keser, böylece intikamını önceden ve kendi eliyle almış olur, dedim. Fakat biraz sonra çocuk dışarı çıktı ve ben usturayı ona verince bana, annen, seninle usturayı gönderirken bir hıyanette bulunmamdan korkmadı mı, haydi git, dedi. Sonra onu asmak için Mekke'den çıkarıp ten ime götürdüler, onlara, eğer bana müsaade ederseniz iki rekat namaz kılayım, dedi. Onlar da, kıl, dediler. O da ağır ağır ve güzel bir şekilde iki rekaat namaz kıldıktan sonra, Allah'a yemin ederim ki, eğer ölümden korktuğum için namazı uzattığımı düşünmeyecek olsaydınız, biraz daha namaz kılardım, dedi. Öldürülürken iki rekaat namaz kılma usulünü ortaya koyan odur. Sonra onu ağacın üstüne kaldırıp bağlarken, Allah'ım, biz senin peygamberinin emrini tebliğ ettik. Bu sabah başımıza gelenlerden onu haberdar et, Allah'ım, bizi suçsuz olarak öldüren şu zalimlerin kökünü kazı, onları teker teker yok et ve onlardan hiç kimseyi sağ bırakma, diye beddua etti, sonra onu öldürdüler, Muaviye bin Ebu Süfyan diyor ki, o gün ben de oradaydım Hubeyb beddua ederken babam beni tutup yere yatırdı, zannediyorlardı ki, bir kimseye beddua edilirken, eğer o kimse o sırada yan üstü yatarsa, o beddua ona dokunmaz, Hubey ile Zeyd bin desine aynı günde öldürüldüler, ve Hazreti Peygamberin aynı gün, Allah'ın selamı ikinizin de üzerine olsun, Kureyşliler Hubeyb'i öldürdüler, dediği işitilmiştir. Kureyşliler zeyt bin desineyi asıp, dininden döndürmek için ona ok attıklarında, onun iman ve teslimiyeti daha da arttı. Onlar Hubeyb'i de ağaca asacakları zaman ona, Allah için doğru söyle, şimdi sen Muhammed'in senin yerinde olmasını istemez misin, dediler. O da, Allah'a yemin ederim ki, ölümden kurtulmam için Muhammed'in ayağına bir dikenin batmasını bile istemem, dedi. Bunun üzerine onlar kahkahayla güldüler. Hubeyb asılırken bir kaside okudu. Düşmanlar etrafımı sarmış, her kabileden adamlar gelmiş, bütün yollar benden kesilmiş, benim ölümümü seyretmek için kadın, çoluk çocuk toplanmış ve Hubeyb dar ağacına yanaştırılmış, Garipliğimi ve kimsesizliğimi, düşmanların beni işkenceyle öldürmek için hazırladıkları şu korkunç manzarayı Allah'a şikayet ediyorum. Ey büyük arşın sahibi olan Allah'ım, onların bu vahşetine karşı bana sabır ve metanet ver. Çünkü benim etimi parçalıyor ve hayattan ümidimi kesiyorlar. Benim bu duruma düşüşüm sırf Allah rızası içindir. Eğer Allah dilerse, parçalanıp birbirinden ayrılan uzuvlar üzerine rahmet ve bereketini indirir. Hayatıma yemin ederim ki, Müslüman olarak Allah yolunda öldüğüm için, ölümüm ne şekilde olursa olsun, umurumda değildir. Bana küfürü teklif ediyorlar halbuki, ölüm küfürden daha iyidir. Şuna hayret ediyorum ki, korkmadığım ve üzülmediğim halde, gözyaşlarım neden dökülüyor, evet, ben ölümden korkmuyorum. Çünkü ölüm benim için zaten mukadderdir. Ben insanı her taraftan saran cehennem ateşinden korkuyorum. Evet, ben düşmandan korkmuyor ve yapmayın, etmeyin diye yalvarmıyorum. Ben yüce Allah'ın merhamet kucağına sığınıyorum.